Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hasılı demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Çok uzun zaman olmadı. 24 saat önce. Ayet-i Kerimemiz 11. Ayet-i Kerime Hucurat Suresinden Ey iman edenler sizden hiçbir kavim diğer kavimle ve hiçbir kadınlar topluluğu da diğer kadınlar topluluğuyla alay etmesin, küçümsemesin. Bunu anlattıktan sonra işte kavim niye geldi, niye Nisa ayrıca geldi, niye çoğul geldi bunları anlattıktan sonra ve o küçümsemenin tahkirin yollarını anlattıktan sonra hasılı. Hiçbir mümin kavim Hiçbir mümin kavim ile eğlenmesin. Arkadaşlar. Yok şunlar şu kadar pis, yok bunlar bu kadar cahil, yok şu, şuralılar şöyle. Mesela memleketler bile. Arkadaşlar memlek, insanın memleketiyle bile e, eğlenemezsin. Alay edemezsin. E, ha şu var. Nereli olduğunu sormak. E, biliyorsunuz bizde bu şeydir yani genetiktir. <gülüyor> E, tanışırsınız üçüncü cümlede nereli olduğunu sorarlar. E, ben arkadaşlar Karadenizlere karışana kadar en yakın arkadaşımın bile nereli olduğunu bilmiyordum. Hiç önemli değildi benim için. Meğer yanlışmış. Keşke ne kadar önemli olduğunu önceden bilseydim. <gülüyor> Çok önemli. insanların memleketi arkadaşlar. E, ne açıdan önemli? İşte onlarla dalga geçmek, küçümsemek, alay etmek ya da işte olsun evladım. Her yerin iyisi var, kötüsü var e, gibi böyle belli şablonlar e, için değil arkadaşlar. Karakteristik e, taraflarını e, öğrenebilmek için. Yani o bir bölgenin karakteristik tarafları vardır. İlla o kişi o karakteristik nitelikleri taşımak zorunda değildir ama sana bir fikir verir. Bir insanın nereli olduğu değil mi arkadaşlar? Bir fikir verir. Evet. Ama asla, asla tekrar ediyorum, ırk özellikleriyle cilt rengiyle yani bunları dün konuştuk diliyle şivesiyle, yöresiyle asla herhangi bir şeyle yani alay edilmez. Niye? Asa enyekunnu hayran minhum. Belki o alay ettikleri kendilerinden daha hayırlıdır. İşte dedik ya dün arkadaşlar, ya Allah katında senden daha hayırlı olan birini küçümsediysen, bunun da ondan dolayı kalbi kırıldıysa ne olacak senin halin? Bir de biliyor musun, zaten küçümsüyorsunuz ya, hani küçümsediğin için alay ediyorsun zaten veya işte öyle tahkir ediyorsun. O yüzden o kişiye yaptığın bu yanlıştan dolayı başına bu büyük belaların geldiğini de hiç anlayamazsın. Ki geri dönüp helalleşesin, düzeltesin. Yani çünkü zaten önemsiz görüyorsun onu. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? Bu bakımdan hiçbir insanı arkadaşlar küçük görmeyin, görmeyelim, ben de dahil, önemsiz görmeyelim, tahkir etmeyelim. İnsan olması hasebiyle herkes en başta bizim saygımıza, hürmetimize layıktır. Ben acizane... Arkadaşlar katılırsınız, katılmazsınız. Öyle çok sevgi pıtırcı olmayı var ya böyle sevelim, işte herkes birbirini çok sevsin falan. Ben öyle düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, sevginin de saygının da hiyerarşik derecesi olduğunu düşünüyorum. Ama bu en alttaki saygı sevgi var ya, herkese minimum. Yani ben insanları sevmem. Ben şuralıları sevmem, ben şu şu tip insanları veya şu ırkı sevmem. Böyle bir şey asla diyemeyiz. En alttaki minimum daha altına inmeyeceğimiz Allah yarattığı için herkese gavur, mümin fark etmez arkadaşlar. Herkese bir saygımız insan olmasa bile hatta sadece insanlara değil mahlukata da yani diğer mahlukata da bir saygımız, bir hürmetimiz olmalıdır. Bununla ilgili çok güzel örnekler var geçmişten, geçiyorum şimdi. Onun üstünde arkadaşlar, yukarıya yükselebilmesi bizim prensiplerimizle alakalıdır. Mesela siz, işte okuduk bak ayetlerde, mala, mülke, makama, mevkiye, ünvana, isme çok önem veriyorsanız, sevdikleriniz hep oralardan seçilmeye başlar. Yani o minimum sevginin üstüne çıkabilmek için... Siz, sizin kalbinizde, sizin nazarınızda bu vasıflar gerekmeye başlar. Bazısı da ilme, irfana, bilgiye, kültüre önem verir. O, o da onları seçer. Onları daha çok sever. İster istemez olur bu. Bu yüzden arkadaşlar neye önem verdiğiniz, sizin önceliklerinizin, benim de dahil yani, insanların önceliklerinin neler olduğu, onun kendisinin Allah katındaki Konumunu belirlemesi açısından çok önemlidir. Çünkü önceliklerimize göre hayatımızı düzenleriz, vaktimizi ona ayırırız. Mesela işte sizin için yeme içme çok önemliyse günde 3-4 saat, 5 saat mutfaktan çıkmamak size zor gelmez. Normal gelir. Her gün 5-6 saat yemek Uğraşırsınız. Giyim kuşam sizin için çok önemli ise ona göre ben mesela ben de severim giyim kuşamı da arkadaşlar mesela her bir kere giydikten sonra ütü istiyorsa bir şey isterse çok güzel olsun ben onu almamayı tercih ediyorum ben her seferinde ütüyü açamam yani evet severim ama o kadar da değil. O kadar da değil. E, bu mesela bak ne yaptı? Otomatikman benim tercihlerimi belirledi. Gördünüz mü arkadaşlar? Belirliyor. Yani sizin neye daha çok önem verdiğiniz, önceliklerinizin ne olduğu, hayatınızı nasıl geçireceğinizi ve çevrenize kimlerin doluşacağını belirliyor. Yani e, bu bakımdan... ''Belki de o insanlar, senin küçümsediğin insanlar, alay ettiğin insanlar Allah katında senden daha hayırlıdır, sakın bunu yapma.'' diyor. Yani işte okuduk ya sebebin üzerine, mesela kısa boylu diye dalga geçiyorsun ama belki de müthiş pırlanta gibi bir kalbi var ve Allah katında senden çok daha ileride. Onun gönlünü boyuyla dalga geçtin, gönlünü kırdıysan ne olacak şimdi senin halin? Bu cümle nehlil illetidir. Yani la dedi ya, sakın alay etmesin hiçbiriniz dedi ya. Neden alay etmeyecek, neden küçümsemeyecek? İşte bu sebeple. Neh'in illete yani yasağın sebebidir. Çünkü Allah katında senden daha hayırlı olabilir. Keşke şöyle olsaydı değil mi arkadaşlar? Allah katında yani olsa mıydı? Bunu şey söylüyorum, ironik söylüyorum. Ee, mesela herkesin Allah katındaki derecesi alnında yazsa. Öyle bir şey düşünün. Dünya ister miydiniz? İstemezdik arkadaşlar çünkü benimki de yazacak. Benimki de. Yani bazı şeylerin bilinmemesi kadar büyük nimet yok arkadaşlar. Allah neyin bilinmesini istiyorsa onu açıklamış Neyin şey yaratılışta da yani, neyin bilinmemesini istiyorsa da onu kendisine saklamış. Ama o bilinme bilinmemesini istediği şeyin bizim için bir önemi varsa, onun nasıl bileceğimize dair de kitap indirmiş. Bilmem anlatabildim mi? Yani Allah katındaki derecemiz burada yazmıyor anlamımızda. Ama Allah kitabında kendi katında yüksek derecelere kimlerin erişeceğini anlatıyor. İsim vermese de davranışlardan, ahlaktan, amelden, imandan kriterler koyarak bize kim yükselir diye kim yükselecek, kim o derecelere erecek söylüyor. Bunu arkadaşlar bu tip konuları yani insanları kritize etmek ve değerlendirmekle ilgili konuları mesela dün gelen soru vardı ya ayağımızı uzatarak Kur'an okuyabilir miyiz diye sonradan aklıma geldi dedim ki keşke şunu söyleseydim kendin için mi soruyorsun ayağını uzatan birini ikaz etmek için mi? Yani camiye geldin insanların ayaklarını uzattıklarını gördün Allah Allah, bunlar da ne biçmiş insanlar, nasıl Kur'an okuyorlar böyle diye düşündün. O nedenle mi soruyorsun? Yoksa ben dizimi kıramıyorum her zaman, ayağımı uzatarak Kur'an okuyabilir miyim? diye mi soruyorsun? Yani arkadaşlar, biz ilim öğrenirken, Mesela insanların Allah katındaki derecelerini öğrenirken bunları öğreneyim de etrafımdaki insanları kategorize edeyim, hüküm vereyim onlar hakkında. Bunun için mi öğreniyoruz? Yoksa ben neredeyim? Benim derecem neresi? Ne, hangisi eksik bende? Bak Allah katında şu kişiler yükselecekmiş. Bunlardan ha, neler eksik bende? Onları tamamlayayım diye o niyetle mi öğreniyorsun? Anlatabildim mi arkadaşlar? Bizim Başkalarını yargılamak gibi bir görevimiz asla yok. Yalnız kimin var? Başkalarını yargılamak, yargılamak demeyelim de başkaları hakkında karar vermek, başkaları hakkında bir fikir sahibi olmak bir, bir, bir tip insana gerekli. O da kim arkadaşlar? İstihdam mevkiinde olanlar. İnsanları kritik mevkilere getireceksiniz. Yani sır tutuyor mu? Ahlakında bir gevşeklik var mı? Değil mi yani? Mesela hadis alimleri arkadaşlar, işte bunları bilmediğimiz için hadisler üç nesil sözle aktarılmış, onun için bunlara güvenilmez diyorlar. Hiçbir şey bilmediklerini gösteriyor bu arkadaşlar. Hadis alimleri dünya tarihinde, başka bir ümmete nasip olmamış bir kriter geliştirdik. Kritik yöntem mi geliştirdiler? Cerh ve tadil diye. Cerh cerrahtan geliyor, yaralamak demek. Tadil adaletten geliyor. Yani birini adil bir şekilde onun adil olduğunu söylemek. Yani arkadaşlar ciltler dolusu kitapta bu hadisleri ezberden, hafızadan aktaran ravilerin ahlaki yönden ve hafıza yönünden güvenilir olup olmadığını kaydettiler. İncelediler ve kaydettiler. Mesela diyelim ki bir hadis okuyorsunuz. Dipnotta bir muhaddis, bakın ravi başkadır, muhaddis başkadır. Bunları bile bilmeyenler hadisler hakkında konuşuyorlar yani. Ben hiçbirini düzeltesim gelmiyor. Çünkü neresini düzelteyim? Hani adamın biri kitap yazmış arkadaşlar. Cahilce benim gibi. Şimdi bu evet. Bu meydan şey şu anda dünya arkadaşlar. Cahillerin dünyası. Mesela akademik çok ilmi metinler o metinleri basacak yayın evi bulamıyor. Benim gibi laf salatası yapanlara da yayın evleri peşinden böyle bize de yaz, bize de yaz diye. Çünkü niye? Çünkü o talep görüyor. Bakın arkadaşlar, dünya nasıl bir yer oldu. Şimdi yazmış adam kitabını bir alime götürmüş. Demiş ki, efendim demiş, bunun demiş yayınlamadan önce, hani basmadan basılmıyordu o zaman, çoğaltmadan önce. Bir gözden geçirseniz demiş. İşte şey o zaman mum konuyormuş. Yani kırmızı nokta koyuyorlarmış mum, kırmızı mumla yanlış yerlere veya işte kırmızı mürekkeple diyelim ondan sonra işaret konuyormuş adam kitabı biraz bakmış ondan sonra kırmızı muma batırmış vermiş <gülüyor> yani erimiş mürekkebe veya kırmızı mürekkebe batırmış vermiş sahibine şimdi onun gibi neresini düzelteceksiniz arkadaşlar bir muhaddis bir hadis için diyor ki bu ravi, hadisin mesela kaç tane ravi'si var diyelim beş kişinin ismi geçiyor senet kısmında. İçlerinden bir tanesi diyor ki bu diyor metruktur. Metruk yani bunun sözüne güvenilmez, terk edilmiştir. Bunun, bunun rivayetleri terk edilmiştir. E burada da o geçiyor. Dolayısıyla o hadis otomatikman zayıf hadis olur arkadaşlar. Zayıf hadis işte o yüzden geçen de söyledim her hadisten haram, farz hükmü çıkmaz. Zayıf hadisle, peki ne yapacağız şimdi bu hadisi çöpe mi atacağız? Hayır arkadaşlar, terhip ve terhip konusunda amel edebilirsiniz zayıf hadisle. Terhip ve terhip ne demek? Hocam biraz Türkçe konuşun diyeceksiniz. Ben de bunları biliyorum diye yani göstermeye çalışıyorum size. Terhip rabet ettirme demek arkadaşlar, terhip de korkutma demek. Yani seni mesela faizden sakındırıyorsa bu hadis insanları, faiz yiyenlerin kıyamet günündeki dehşetli hallerinden bahsediyorsa bak onunla amel edebilirsin. Çünkü faiz zaten aram, zaten ayet var hakkında. Bu hadis de seni o faizden daha da uzaklaştırıyor yani. O, o konuda amel edebilirsin. Terhip de rağbet ettirmek. Mesela bu e, surelerin fazileti, şu sure okunursa şu iş için şu kadar sevap falan filan diye rivayetler var ya bunların çoğu zayıf hadistir arkadaşlar. Hatta bir kısmı uydurma hadistir. Ama insan o hadisi okuyunca o sureyi okuyası gelmiyor mu? Yani her işte her akşam şu sureyi okursan şu mertebede ölürsün mesela böyle bir hadis. Ya okuyayım ya. Yani ben ezbere de biliyorum onu. Onu okumak benim için 3 dakika sürer veya 5 dakika sürer. Okuyayım diyorsun mesela. Bak ne oldu? Güzel bir şeye seni teşvik ediyor. Yani farz ya da haram kılmıyor bir meseleyi. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Dolayısıyla yani istihdam mevkiyi bakın. İstihdam birisi hakkında karar vermek zorunda. Çünkü onu kritik bir konuma getirecek. Bu kişi hakkında karar vermek zorunda. Onun rivayetine güvenilir mi, güvenilmez mi? Ne yapmışlar arkadaşlar? Diyor ki mesela bu kişi diyor tamam diyor. Ahlakı temiz ama belli bir yaştan sonra bunadığı için bu rivayeti de diyor bunamadan önce mi yaptı, bunadıktan sonra mı yaptı? Eğer ayırt edemiyorsak bunun bulunduğu, bu kişinin bulunduğu senet zayıf olur diyor. Ya niye adamın kusurunu ifşa ediyorsunuz? Kusurları örtmeyecek miydik? Kusur, şeyde Hadiste böyle düşünülmüyor arkadaşlar. İnsanların kusurları patır patır ansiklopedik kitaplara yazılmış. Niye? Çünkü ben hadis alacağım ondan. Hadis alacağım. Bilmem lazım yani. Ben bu insanı emniyet müdürü yapacağım. Rüşvetçi mi değil mi? Ne bileyim çevresinde suç örgütleriyle ilişkisi olan yakın birileri var mı? Değil mi? Geçmişi nasıl? Yani bunu bilmem gerekir benim. İnşallah anlaşılmıştır. Bunun dışında arkadaşlar cami cemaati. Hepsine eyvallah. Komşularım. Hepsi iyi insanlardır. Evelallah. Diyeceksin, Bilmem anlatabildim mi? Akrabalarım. Zaten onları arkadaşlar, bak komşuları da bir yere kadar biz seçiyoruz. Çünkü nerede oturacağımızı biz seçiyoruz. Ama akrabalarımızı Allah bizim için seçiyor arkadaşlar. Onun için akrabalar bizim bir numaralı imtihan konumuzdur. Bizim ahlakımızın e, derecesi arkadaşlar uzaktaki insanlara nasıl davrandığımızla belli olmaz. Akrabalarımıza Yakın komşularımıza ve aynı evde yaşadıklarımıza nasıl davrandığımızla belli olur. Ahlakımızın mihen taşı onlardır. Yani bu nehyin sebebi sorulmak istenilirse, her mühim şey, her mümin şöyle itikad etmelidir. İki nokta üst üste. Her mümin şöyle itikad etmelidir. Olabilir ki eğlenilen Allah yanında o eğlenenden daha hayırlı olsun. Bazen böyle olabilir. Çünkü insanlar yalnız zahir ahvale muttali, muttali olabilirler. Yani biz birbirimizin sadece dışarıdan görünen halini bilebiliriz. İç yüzünde gizli cihetleri bilmezler. Allah yanında tartı tutacak olan ise Allah yanında tartı, yani benim tartımı ağır yapacak olan, Allah katında bana kıymet kazandıracak olan ise vicdanların ihlası, kalplerin takvasıdır. Kimsenin ne boyuna bakılacak, ne aile adına bakılacak, ne kimin karısıymış, kimin kızıymış bunlara bakılacak. Arkadaşlar ne ünvanlara kaç tane, ismin önünde kaç tane ünvan var, hiçbirine bakılmayacak. Hiçbirine bakılmayacak. Şimdi aklıma bir örnek geldi de <gülüyor> vermemek için kendimi zor tutuyorum. Vermeyeyim o örneği. İnsanın ilmi ise onun Allah yanındaki tartısını tartmaya, iki kalbin uhrevi tecelliyatını ölçmeye kafi değildir. Onun için kimse zahiri hale bakıp da gözünün kestiğini horlamaya, eğlenmeye cüret etmesin. Eğer Allah indinde muvakkar yani vakarlı kılınmış muhterem olan bir şahsı tahkir etmiş bulunursa yani diyelim ki oldu ki sen dalga geçtin ama o dalga geçtiğin kişi Allah katında çok saygın çok muhterem biri ise nefsine ne büyük zulmetmiş olur keza vela nisa'un min nisa'in hiçbir kadınlar topluluğu da diğer kadınlar topluluğuyla alay etmesin asa enyakunne hayram min hunne o kadınlar kendilerinden daha hayırlı olmuş olabilir velatel mizu enfusekum şimdi aynı ayetin içinde yeni bir yasağa geçti velatel mizu enfusekum Nefislerinizi e, lemzetmeyin. Nefislerinizi ayıp sürmeyin. Yani devamlı kusur yakıştırmak birilerine. Devamlı eleştire, eleştiri bulmak. Eleştiri e, yapacak bir şey bulmak yani. E, burada yoktur değil mi öyleleri arkadaşlar? Bizim aramızda yoktur. Hep başkaları, bunu hep başkaları yapıyor arkadaşlar. İşte o başkaları var ya o başkaları bir gün hiç unutmuyorum burada konferans salonundaydı seneler önce. Gençlere bir konuşma yapıyorum. Gençlere e, mutlaka yapmaya çalışırım. Yani bir genç topluluğuna uzun süre böyle bir sohbet yapmışsam Kalem suresinde uzak durulacak insanların anlatıldığı bir bölüm var. Orayı mutlaka anlatmaya çalışırım. Bilsinler diye. Çünkü arkadaşlar insanın Hayat boyu sürecek arkadaşlıkları genellikle 20-25 yaşına kadar belirleniyor. Dikkat edin. Yani çok küçükken mesela ilk okul arkadaşınla da hayat boyu görüşmüyorsun ama lise, üniversite yaşları var ya. İşte o ergenlik ve ilk yetişkinlik yaşları. Hayat boyu sürecek arkadaşlıkların temelinin atıldığı dönem. Dolayısıyla aman şu insan tiplerine dikkat edin. Bak Allah bunlar hakkında bizi uyarıyor. Bunlardan uzak durun ve tabii ki başta kendiniz de bunlardan olmayın diye ben onlara onu anlatırım. Merak edenler baksın Kalem Suresinin 8. ayetinden 15. ayetine kadar uzak durulacak insanları anlatıyor Rabbimiz. Galiba öyle bir dersimiz de var bizim kayıtlarda. Yani başka yerlerdeki ayetleri de Anlattık. Şimdi arkadaşlar ben anlatırken geldi geldi sayıyorum. Hemmaz'a geldik. Hemmaz sürekli kusur bularak iğneleyen demek. Yani devamlı kusur buluyor. Bunlardan da uzak dur. Katılan genç kızlardan bir tanesi ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Aa annelerimiz dedi. Annelerimiz dedi. Başka bir genç kız da arkadaşlar, e, şehirler arası öğrenciymiş kendisi. Yani İstanbul'da ailesi yok. E, i̇şte 3-4 ayda bir, yani dönem aralarında tatillerde evine gidiyor. Hocam dedi, ben dedi kapıyı çaldığım zaman annem kapıyı açar, bana sarılmadan önce dedi üstüme bir bakar. Yani bir kusur bulabilecek var mı kusur kıyafetimde? Önce ona bakar, ondan sonra bana hoş geldin der dedi. Ve tabii bu çok problematik bir ilişki arkadaşlar. Onun için e, lütfen kimse de kusur aramayalım mümkün mertebe arkadaşlar. Çok zor. Ve anneler şöyle diyorlar, niye bu kadar kusur söylüyor? Hatta başkalarının yanında çocukların kusurunu düzeltiyorlar. Bakın birinin yanında, yani bir topluluk içinde bir çocuğun veya başka birinin kusurunu herkesin duyacağı şekilde düzeltmek demek, herkesin dikkatini o kusura çekmek demektir. Aslında fark etmemiştik biz. Belki de. Anlatabildim mi? Veyahut da mesela ben çok fazla aşırı özür dilemeyi de böyle tehlikeli buluyorum. Şimdi birisi diyelim bana bir yanlış yaptı. Ya hocam o gün işte biraz canım sıkkındı. Kusura bakma sana sesimi yükselttim dedi mesela. Farazi bir şey bu. Dedi tamam eyvallah hiç sorun değil olabilir. Hepimiz yapıyoruz dedi. Bitti. Bir daha görüşme ya hocam valla içme dert oldu. Ben sana nasıl sesimi yükselttim falan diyor. Bir daha görüşte tekrar söylüyor. Bu ne demek biliyor musun? Ya galiba çok büyük bir hata yaptı bana. Galiba ben anlamadım. Yani hatanızın şey, etkisini büyütüyorsunuz. Bir kere yani özür dilediniz, o da kabul etti. Bitti yani. Ondan sonra eğer telafi etmek istiyorsanız başka jestler yaparsınız yani. Ha bu konuyu da söyleyeyim. Birisine bir kere yanlış yaptığınızda arkadaşlar diyelim sesinizi yükselttiniz, görmezden geldiniz, ne bileyim yani. Reddettiniz mesela hayır dediniz bir şeye, bir teklifini reddettiniz. O, o yaptığınız Yanlıştan önceki duygu düzeyine dönebilmeniz için yedi tane iyilik yapmanız gerekiyormuş. Ya Yani yedi kere jest yapmanız gerekiyor ki onun zararı tamamen silinsin ve önceki hale dönebilin. Dolayısıyla hiç yapmamanızı mümkün mertebe tavsiye ederim. Ama sınır koyma meselesi var. Orada sizin hakkınız ihlal ediliyor. Yani sizin hakkınız ihlal ediliyorsa tabii ki bir sınır koyacaksınız. Onu da nezaketle yapın arkadaşlar. Onu da nezaketle yapın. E, yolunu buldurur allah Teala. E, Lems, dil ile taan etmek, ayıplamak ve la mizu dedi ya, onu anlatıyor şimdi. Zemm-ü kadh kad etmek. Burada iki mana vardır ki ikisi de sahihtir. Biri Müminler hepsi bir nefis gibi olduklarından bir mümini ayıplayan kendi nefsini ayıplamış gibi olur. Çünkü burada ne dedi? Velaten muzu Kendinizi ayıplamayın dedi. Burada nasıl yani ben kendi kendimi nasıl ayıplıyorum yani? Açıkça kendi hatamı mı anlatıyorum? Hayır, müminler tek bir kişi gibidir. Dolayısıyla birini ayıpladığında kendini ayıplamış olur. Birisi de, diğeri de ayıplanacak şey yapan kendi nefsini ayıplamış olur. Yani sen orada o kişiyi küçük düşürdün, topluluk içinde eleştirdin, kalbini kırdın. Efendim, senin ayıbın bu aslında, onun ayıbı değil. Yani onun yaptığından daha büyük, büyük bir ayıb. Mesela Engin Geçtan rahmetli arkadaşlar şey diyor, sürekli eleştiri eleştirdiğiniz davranıştan daha kötü bir davranıştır. Sürekli eleştiri ve zaten bir süre sonra nasıl bakılıyor biliyor musunuz arkadaşlar ee, bir reklam vardı öyle çok güzel bir reklamdı kadın araba kullanmayı öğreniyor arkadaşlar çocukla ilgileniyorsunuz değil mi ee, kadın araba kullanmayı öğreniyor kocası da yanında devamlı söyleniyor kadın daha çok panik oluyor. Öyle eşinizden, o çocuğunuzdan falan araba öğrenmeye kalkmayın arkadaşlar. Birinci derecede yakından yani. Bir gün öyle ben kardeşime çok eziyet etmişim. herhal işte oraya değeceksin, buraya şey yapacaksın falan. Ondan sonra en sonunda da dedim ki ben de dekanter içinde kalmışım. Ya dedim ben buradan senin arabandan daha büyük arabalarla geçiyorum. Bu kadar risk yapmıyorum. Çünkü dedi senin yanında sen yoksun dedi. <gülüyor> Çok doğru. Çok doğruydu arkadaşlar. Senin yanında sen yoksun onun için tabii ki daha rahat geçersin dedi yani. Sürekli eleştiri o eleştirdiğiniz davranıştan daha kötü bir davranış. Kadın şimdi reklamda kocası konuşuyor konuşuyor. Bir sakız reklamıydı. Kadını ağız, ağzına sakızı atıyor. Kocasını sessize alıyor. Sadece böyle ağzı oynuyor. Hiç ses ona gelmiyor. efendim. E, dolayısıyla bazen böyle sessize almak gerekir. Sessiz. Yani tam ağzınıza açtığınız bir şey söyleyeceksiniz, söylememeyi tercih etmeniz gerekir. Yani sustum kaldım, e, beni susturdu değil, susmayı tercih ettim. Ben de söyleyebilirdim ama susmayı tercih ettim. Bu çok saygın bir konum arkadaşlar. E, evvelkine göre mana müminleri ayıplamayın. Zen müqaddır etmeyin ki kendi nefsinizi ayıplamış olursunuz. Tabii burada tasavvufi bir dokunuş da yapayım arkadaşlar. Mümin müminin aynasıdır. Bir başkasına baktığında sadece kusur görüyorsan çünkü sen kusur odaklı birisin. Yani karşındakinde ne görüyorsan o sensin aslında. Bilmem anlatabildim mi? Bu Sufilerin çok çok üzerinde durduğu bir husustur. Hatta ve hatta rüyamızda gördüklerimiz bile kendimiziz. Mesela rüyamda seni gördüm falan diyorlar veya işte rüyamızda gördüğümüz hayvanlar nefsimizin mertebesi hakkında bize yapılan uyarılarmış arkadaşlar. Mesela tilki gördün demek ki bugünlerde bir kurnazlık yaptın. Yani bir bir tilkilik yaptın bir yerde. İşte hep onu başkalarına yoruyoruz ya. Bakın nasıl, akıl nasıl. Yani arkadaşlar akıl imanın kontrolünden çıkınca nefsin hizmetine giriyor. Nefsin hizmetine giriyor. Yani seni böyle hep temize çıkaracak. Hep, hep başkaları kötü. Hep işte e, demin de söyledim ya. Hocam bir arkadaş var şöyle, bir komşu var şöyle, bir tanıdık böyle. Aslında o tanıdık, o arkadaş hep kendimiziz yani. Evet, ikinciye göre mana bir mümin ile eğlenmek gibi ayıplanacak, kendinize leke olacak şeyler yapmayın. Yani bu senin için çok büyük bir kusur. Ki kendinizi ayıplamış, lekelemiş olmayasınız demektir. Birinci mana uhuvvet noktayı nazarından daha samimi. ikinci mana izzeti nefis haysiyetinden daha nezittir. Yani sen başkalarını işte alay eden, Dalga geçen, küçümseyen, eleştiren, her ne yapıyorsan kendin izzeti nefsinden kaybediyorsun. Kendin toplumdaki saygınlığından kaybedir. Herkes senin için diyecek ki aman Allah kimseyi onun diline düşürmesin. Allah kimseyi onun eline düşürmesin diyecek. Herkes seni görünce mesafeli duralım, uzak duralım diyecek. Yani Toplumsal ve Allah katındaki yerin tabii. Sonra arkadaşlar velatena bezu bil elkap ve birbirinize lakap da takmayın, lakaplarla da atışmayın. Yani birbirinize zemmi andıran kötü lakap burada yasaklanan budur arkadaşlar. Kötü lakap takarak da seslenmeyin, çağrışmayın. Lakap medhi veya zemi işaret eden isim veya sıfattır. Yani bazı lakaplar övgüdür. Bazı lakaplar yergidir, eleştiridir. Zemmi işaret eden, yani birisinde bir kusur, bir kabahat, bir kötü bir durumu ifade eden, ona işaret eden lakaplar çirkin lakaplardır ve yasaklanan da budur. Yoksa muhatabın haliyle mütenasip olan, olarak methu ihtiramı ifade eden, saygı ifade eden, medhi, övgü ifade eden güzel lakaplarla yad etmek menhi değildir. Yani yasaklanmamıştır. Keşf'ta der ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mervidir min hakkil mümin ala ahih an yusmiye bi ahab ismaihi. Müminin mümin üzerindeki haklarından biri de onu onun isimleri arasında en sevimli, en e, muhabbetli olanla onu çağırması. Yani hepimizin çeşitli sıfatları vardır, isimleri vardır. E, mesela son zamanlarda bir iki örnek duymaya başladım. Annelerine, babalarına isimleriyle idam ediyorlar. Halbuki anne var, anneciğim var, valide var, efendim... Değil mi çeşit mesela çeşitli isimler verilir bizim annemin lakabı kendi evinde daha çocukluğundakken müdürmüş mesela biz ona bazen çünkü evdeki her şeyin yerini bilir her şeyi herkes, herkes ona sorarmış her şeyi efendim mesela bu güzel bir şey yani idare hepimizi idare eden amirimiz patron diyor mesela bazıları. yani hoşa gidecek lakaplar takabilirsiniz ama onu ismiyle çağırmak o annemin hoşuna gidiyor mu yani? Evet, bazıları da kendileri alıştırıyorlarmış, bilemiyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Ee, onun için künye koymak sünnetten ve adab-ı haseneden olmuştur. Mesela Hz. Ömer sallallahu an künyeleri işaa edin, künyeleri yayın. Yani birisine bir ünvan verilmişse bunu yayın. Çünkü münebbihtir, yani insanı uyarır. İnsan o sıfata layık davranmaya başlar. Bilmem anlatabildim mi? O yüzden mesela çocuklarınıza bakın kötüle kap. Yaramaz, aşırı hareketli, pasaklı, savruk, tembel gibi dediniz arkadaşlar. Bir süre sonra ne oluyor biliyor musunuz? O o aslında siz eleştirmek için ve onu düzeltmek için söylüyorsunuz. O ise onu benimsiyor. Ben zaten tembelim diyor. Ben zaten pasaklıyım diyor. E, o asla kötü isim takmayın çocuklarınıza münebihdir. Yani insanı o ahlakla ahlaklanmaya teşvik eder. Fil hakika Hazreti Ebubekir Atik ve Sıddık, Hazreti Ömer Faruk, Hazreti Hamza Esedullah, Allah'ın aslanı, Halid bin Velid Seyfullah, Allah'ın kılıcı lakaplarıyla telkip olunmuşlardı. Yani peygamberimiz takıyor. Onlara bu lakapları. Ve meşahirin çoğu, yani meşhur insanların çoğu hep lakaplarıyla yağda olunmuşlardır. Güzel, molla, işte ne bileyim, molla cami diyor. Mesela adı var onun illaki ama biz molla cami diyebiliyoruz. Hem böyle güzel lakaplar gerek Arap'ın ve gerek sahir ümmetlerin hemen hemen hepsinde cereyane de gelmiştir. Fakat... Mümini gücendirmesi ve ayıplaması melhuz olan lakaplarla çağırmak, çağrışmak müminler arasında yapılmamalıdır. Yalnız şey varsa arkadaşlar, onda sakınca yokmuş. Mesela aynı diyelim ki İsmail Hoca dediniz, farazi isim arkadaşlar, <gülüyor> bir kişiyi kastetmiyorum. İsmail Hoca, Ahmet Hoca dediniz. Hangi Ahmet Hoca? O mahallede iki tane Ahmet Hoca varsa e, topal Ahmet Hoca diyebilirsiniz. Yani onunla biliniyorsa, o artık onu benimsemişse. Mesela ben kıraat okuduğum için çok ismi geçerdi. Tabii ben tanıyamadım. Bizim hocalarımızın, hocalarının hocası Bacağı Kesik İsmail Efendi. Adı bu. Bacağı Kesik İsmail Efendi. Bakın Allah rahmet eylesin hepsine. O onunla, o ünvanla meşhur olmuş. Yani Bacağı Kesik dendiğinde İsmail'den denmese de biliniyor artık dolayısıyla onları söylemekte sakınca yok. Ama taharet etmek için, tahkir etmek için işte bırak onu ya, topal o zaten falan demek için mesela. asla söylenmez. Bir ise lismul fusu iman. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isim. Yani iman ettikten sonra sen Müslüman oluyorsun. Bu yasakları yani bu müminleri küçümsemek, sürekli kusur, kusur bulmak, eleştirmek, ayıplamak, kötü isim takmak. işte bunları yapanlar fasık olmuş oluyor kendisi. Kendisi fasık olmuş oluyor. Ve mucebince bu, bu ameller fısktır. Ve mucebince kendilerine fasıklığı reva görmüş olurlar. Halbuki imandan sonra fasıklık... Veya fısk ile anılmak. Yani bırak ya onu, o herkese öyle isim takarsan ne üzülüyorsun mesela. Bakın ne oldu? İsim takmakla meşhur oldun. Yani bu şekilde anılmaya başladın. Bir günahla, bir kötü davranışla anılmaya başladın. Bu ne kötü bir yat, ne çirkin bir attır. Binaenaleyh bir mümin bunu ne kendine ne de ihvanına reva görmemelidir. وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ ve her kim de bu nehyolunan şeyleri yapar da tevbe etmezse humuz İşte onlar zalimlerdir. Taat yerine isyanı koyarak zulmetmiş, hem imandan sonra fısk adını takınarak ve kendine azaba maruz kılıp nefsine yazık etmiş kimselerdir. Nisa Bûri Kur'an'da der ki Zira nehyolunan şeyde ısrar küfürdür menhiyi memur gibi saymaktır. Yani yasaklanan şeyi adeta emredilmiş gibi alıp onda ısrar ediyorsun. Dolayısıyla bakın yasaklan Allah'ın yasakladığı bir amelde ısrarla e, tersini yapmak e, küfürdür diyen mezhepler ve alimler var e, O yüzden bir selisulfusu o beden iman imandan sonra böyle bir fasıklıkla anılmak ne kötü bir isim vemenlemiyetıp kim kim tevbe etmez de bunlara devam ederse feula iki zalimon onlar zalimlerdendir Kur'an-ı Kerim'de her gün arkadaşlar her burada her gün Defalarca zalimlerin ile ilgili ayetler okuyoruz. Korkunç, akıbet korkunç yani. Onun için bir de ne diyor Cenab-ı Hak? Biz onlara zulmetmiyoruz, onlar kendi kendilerine zulmettiler. Yani bunları işleyerek kendini Allah katında düşüre düşüre düşüre en sonunda azaba layık görüyorsun. 12. ayeti kerimeye geldik. Burada da arkadaşlar zandan kaçınmak. Ee, ve tecessüsten uzak durmak konusu var. İnşallah onu da yarın okuruz. Allah'a emanet olun.